Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Beşeri sıfatlardan sıyrılmanın alameti Bilki vecd vardır, tevaccüt vardır, bir de vücut vardır. Zikreden talip zikrini kaide ve usulüne uygun yapıyorsa Onda tevâcüt, yani zikri üzerine manen düşünme, ona yönelme hasıl olur. Arkasından vecd, yani aşk ve muhabbet, peşinden de vücut, yani halin varlık kazanması. Bu üç halde ayrı durumlar olup onların işaretleri vardır. Tevâcüt ehli, meselenin başında olanlardır. Bunlar zikrederken iradeleri daha ellerindedir. Beşeri sıfatları yerlerinde durur. Öyledir. Zira bunlar aklın aleminde yaşar. Burada bulunmalarının sebebi henüz aşka düşmemiş olmalarıdır. Aşka düşmediklerinden akıldan çıkamazlar. Aşka düşmemelerinin sebebi de zikrin nurunun üzerlerinde hakimiyet kurmamış olmasıdır. Devacit eylenin alameti şudur. Zikrederken, bir beyit okurken veya bir şeyler dinlerken ızdırap çeker, bağırır, çağırır, düşüp yuvarlanırlar. Böyleyken hallerinden haberdar, bağırıp çağırdıklarının farkındadırlar. Sıtmaya tutulanın titremesine mani olamadığı gibi bunlar da bağırıp çağırmanın veya İçine düşüp yaptıkları fiillerin önüne geçemezler. Sadece bunların şuurunda olabilirler. Kendilerini tutup başka türlü davranamazlar. Akılları başlarında bir süreliğine baygın kalır. Buna rağmen böyle olmamaları için önlem alamazlar. Özetle tevacüt eğilimi şöyledir: bağırır, çağırır, debelenir. Sonra baygın düşer. Bir müddet böyle yatar. Bazılarının bedeni bir şey duymaz, sağırlaşır, elleri ayakları beyaza keser ama akılları yerinde olur. Böyle mecasiz kalır, toparlanamazlar. Baygınlıkları geçip gözlerini açtıklarında, söyleyip konuşmak ve oturup kalkmak için kendilerinde derman bulamazlar. Tevacüdün hali böyledir. Bu makam daha yolun başında olan taliplerindir. Kalbin ürpermeye başladığı bir haldir. Terakki devam ettiğinde, talip vecde varır. Vecdehli, tevacüt ehli gibi değildir. Bunların iradeleri ellerinden çıkmıştır. Zikrederken veya bir ses duyduklarında, yukarıda söylendiği gibi, vecde gelirler. Vecde gelip sema kalkmak, Şahin'in avını kovalamasına benzer. Ava çıkarılan Şahin, avını yakalamadan dönmez. Ruhta, bir beyti okuyup duymakla semağa kalkar. İradesini kaybeder. Bu yukarıda ifade edildi. Tekrarlamaya gerek yok. Burada söylenecek şudur. Vecd ehlinin iradesi elinden gitmiştir. Vecde gelmiş ve akıldan çıkmıştır. Ruhun ızdırabıyla beşeriyetten ayrılır. Sekir, sarhoşluk alemine varır. Sekir, aşk aleminde yaşanır. Cismaniyet, burada ruhaniyete dönüşür. Bu sebeple, vecd ehlinin akli iradesi olmaz. Vecd, üzerlerinde öyle bir üstünlük kurar, veya öyle bir varida olup olurlar ki, bu halde olanlar, ok ve kılıçla parçalansa, bunu hissetmez, etleri kesilse, kendilerinden kan akmaz. Vecd ehline fena ehli, vecd makamına da fena makamı denir. Sufilerin içinde göründüğü vecd ve sema, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden mi, onun hayatında var mı? Ashab, tabi'in ve müçtehid olan imamlarda bu haller görülür mü diye sual edersen, cevap olarak şunu deriz. Evet, sema, sufiler arasında kimi zikir meclislerinde yapılır, yapılmaktadır. Bu konuda aktarılan Kur'an ayetleri ve Peygamber aleyhisselamın hadislerinde bulunan deliller salih âlimlerin kitaplarında beyan edilmektedir. Özellikle Allah onlara rahmet etsin İmam Gazali ve Ebu Talib el-Mekki'nin kitaplarında bu konu genişçe anlatılmıştır. Gerçi zahir âlimlerinin çoğu sema caiz görmemektedir. Aleyhinde çok şey yazmış ve bu konuda ifrata gitmişlerdir. Zahir ve batın olanı bilen Rabbani alimlere muhalefet ederek hataya düşmüşlerdir. Bu hususta, hakkı talep eden kardeşlerime vasiyet ve nasihatim şudur. Arapça okuyup anlayabilecek kadar ilimleri varsa, Hüccetül İslam, İmam Gazali'nin İhya adlı eserindeki değerlendirmeleriyle amel etsinler. Bu sayede, iki cihanda kurtuluşa ererler. Kardeşlerim ümmi olup, ilim sahibi değillerse, fakirin kitabıyla amel etsin. Buradaki sözleri can kulağıyla dinlesin ve kitabın hükümlerine itibar etsinler. Böyle yapsınlar ki, nefsi emmare zincirinden kurtulabilsinler. Hak Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi 23. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir, sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Kur'an'ın vaad ettiklerinden korkanlar ürperir, titrer. Bunlar kamil mümin demektir. Evet, zikir gönülde sıkı bir iz bıraktığında şiddeti dima ulaşıp akla haber verir, ruhla birleşir. Böyle olunca da. Elinde olmaksızın kişinin gözleri yaşarır. Bazen de semağın eseri ruha ulaşınca ruh ızdırapla dalgalanır. Vücut kalıbını bırakıp geldiği yere uçmak ister. İşte o zaman talip elinde olmadan sayha atar, feryat eder. Hadis kitaplarında şöyle meşhur bir hikaye geçer. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer, Kur'an okurken birden bağırıp bayılır, öylece düşer. Birkaç gün evinden çıkmaz. Demek ki Sema Hakdi Ala'nın rahmetini talep eder. Aziz kardeş, Sema hususunda söz çoktur. İnsanlardan bir kısmı bunu inkar eder. Nefsin buna karıştığını söyler. Bunlar semadan lezzet almayanlardır. Bir kısmı da Sema'yı kabul etmiş bunun ilahi varidata sebep olduğuna inanmıştır. Sema yukarıda anlatıldı. Tekrarlayalım ki inkar edenlerin şüpheleri dağılsın. Zira tekrarlamakta fayda vardır. Sema konusunda söylenen iki farklı görüş arasındaki anlaşmazlığın çözümü hadis-i şerifte beyan edilmiştir.